Ben Ahmet Görsev Ben Atilla Aygin'im Ne yapacağız? Joycaz'la laflayacağız İyi akşamlar laflayacağız dinleyicileri Bu akşam çok özel bir sürprizimiz var Aynı sektörden Yine radyo programı yapan sevgili dostumuz Firuz Soyer'e davet ettik. Atilla nasıl evet. bir program olacak? Kesin çok keyifli bir program olacak bu akşam. Meslektaşımız, <gülüyor> hobidaşımız diyelim. Sevgili Firuz'la keyifli bir sohbet yapacağız. Onu seçmiş olduğu yine birbirinden keyifli. Böyle adeta bir müzik tarihi, caz tarihi antolojisi gibi bir seçkisi var Firuz'un. Çok çok keyifli. Müziklerde dinleyeceğiz. Biz aslında bırakmazdık. Herkese bırakmazdık. Ama Biz şimdi konuk Firuz olunca yapacak evet, bir şey yok. Yapacak şey yok. Bıraktık. <gülüyor> ee, sohbete de ara ara başlayacağız. Eskiden karşıya arada e, girip çıkıp maydanoz olurken ben ahkam keserken daha az ahkam keseceğim bu akşam. <gülüyor> Dikkatli olsan evet. evet. Aa, şimdi bizim programın şeyi e, genel gidişatı önce okuldan başlıyoruz. Tabii ki. Önce eğitim, ondan sonra hobilere geçiyoruz. Tabii ki. Evet, ben Firuz Soyer. Ee, okul, ben tekerde aldım aslında. Ee, 10 yaşına kadar tekerde. Göçmen yani. Göçmen sayılmaz esasında. Aileye baktığımızda anne tarafında biraz göçmenlik var. Annem Çatalca'dan geliyor. Ee, baba tarafına baktığım zaman ise göçmenlik hiç yok. Neredeyse 200 yıllık Bursa civarında. Onlar da bir yerden Görüyorlar. gelmişler. Bursa'ya gelenler de göçmen. Belki. Yalnız onu geçen gün eşimle konuşuyordum hatta. Hiçbir şekilde toprağa bağlı bir aile değil baba tarafın. Her zaman bir tüccarlık var yani ya birazcık hafif sanayi gibi ya da çoğunlukla tüccar olan bir aile ve bu yani Tekirdağ'ın gelişlerinin sebebi de zaten ticareti ticaret. oluşta. Bir manifatör cahili uzun sürede orada kalıyor. Ben e, Tekirdağ'da doğdum 10 yaşına kadar Tekirdağ'da büyüdüm. 10 yaşında e, sınava girdim Galatasaray'ı kazandım. Abim de daha evvel zaten gelmişti benden de 5 sene evvel. Ben de Galatasaray'a girdim ve hayatım bir aydan sonra Tekirdağ'da bitti İstanbul'a döndüm tamam. açıkçası. <gülüyor> Bu böyle Galatasaray hep bir şey. <gülüyor> Bu, herkes aileden birileri var da Galatasaray'da arkasına devam ediyor. Evet, evet. evet yani bir muhakkak aileden gelen bir şey oluyor. 3 nesil galsa evet, Yani gelmek. hakikaten öyle bir şey vardı. Baya bir şekilde dededen babadan toruna kadar herkesin galsa oldu olduğu bir dönem de vardı. Şimdi yavaş yavaş azalıyor. Çünkü zaten okulda zaten 8 seneden 4 seneyi yürüdü. Evet, evet. Onun için ve gittikçe de zorlaşan bir, bir eğitimle devam ediyor. Galatasaray'dan evet, sonra Teknik Üniversite var. <gülüyor> evet, Teknik Üniversite var. 8 sene Galatasaray, ondan sonra Teknik Üniversite. Ve üniversiteye girerken de böyle yani hakikaten hiçbir şekilde bir müzikle alakam çok o zamanlar var. Son 3-4 sene hep müzikle geçmiş. Ben de ne olduğunu bile bilmiyorum. Yani üniversitelerin <gülüyor> çalışma falan bir şeyler var ama bir tek bilim kafamda Teknik Üniversite iyidir. Aşka hiçbir şey yok yani boğaz işi bilmem bir dil falan olacak hiç, hiç hiç hiç alakası yok ve hakikaten birbiriyle alakasız tercihlerle teknik Üniversite'yi yazdım. Sonradan dedim ki ya bu üçüncü yazdım galiba iyiydi. Diye. Bunu iyi olduğunu tahmin ediyorum dedim onu kazandım. Evet. Bu bir şansı hayat şansı başka bir şey değil. Evet, i̇şletme mühendisliği hala işletme mühendisliğinin ne olduğunu anlatmaya çalışan <gülüyor> birisiyim <gülüyor> yaklaşık olarak 40 sene sonra. <gülüyor> Çok güzel. Peki ya yani müzikle ilgili bir şey okuma düşüncesi hiç oluştu Çok mu? Oluşmadı oluşmadı yani oluşmadı. hep yani o belki daha genç yaşta olsam olabilirdi ama öyle bir şeydi yönlendi Yani çünkü tamamıyla işte lisedeki bir şekilde böyle bir kulüplerin o zaman kol adı verilen izel <gülüyor> verdiği bir şeyle Abilerden, ablalardan oluşan bir şeyle, öğrenme metoduyla hmm. aynı askerde hiç, hiç farkı değişiyor. Konuya yok. geleceğiz çünkü orada enteresan bir hikayeler var. Abi, <gülüyor> e, öyle bir öğrenme yöntemiyle hiç e, bir şey yok. Yani alaylı eğitim bir yerden sonra ve o devam etti. Lise bitti. Lise bittikten sonra oradaki gruplarımla e, tekrar bir devam etti üniversiteye bir zamana kadar. Herhalde 3-4 sene civarında üniversitenin belki sonlarına doğru artık azalmıştır. Ve sonra koptu. Yani müzikten sonra yaklaşık olarak belki 10 senenin üzerinde bir zaman koptu. Koptu evet. Yani şey olarak sahne ve e, amaçlı zannederden şimdi bu işletme mühendisliğinden sonra bir notlarım da benim bir, bir Amerikan var. Yani. Evet yani doğru doğru burada bir NBA ee, falan var yani öyle pek e, hafif alınacak şeyler değil <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Evet onun da hikayesi şöyle e, ne yapacağız e, şimdi bu arada benim sınıf arkadaşım e şimdi e, bir, işte üniversiteden yaklaşık hemen mezun olduktan sonra bir iş, ufak bir işe girdim. Orada e, o sırada evlenmeye karar verdik ama kafamızda hep Amerika var. Evlendik. Amerika'ya gittik. E, orada yaklaşık olarak işte bir buçuk sene civarında hatta pardon iki senenin üzerinde bir zaman kaldık. E, dönüşte NBA e, işte şimdi NBA Türkiye'de onun da lisans falan şey vardı. E, yazması gereken tezi vardı. Geldik. Bu e, yani iş peki ne olacak falan derken o kadar kolay değil tabii ki. O zamanlar askerlik daha büyük bir sorundu. Ee, ben <gülüyor> geldikten iki sen, ay sonra direkt olarak Libya'ya gittim işin. Libya. Evet. Amerika, İstanbul ve e, Libya. Kültür direkt olarak Sirte. <gülüyor> Kültür şoka. <gülüyor> <gülüyor> ...ama e, ilginç bir deneyim... ...hakikaten o zamanlar... yani ...kaddavi zamanlar Libya'da bir tür şirketi... ...çok iyi bilinen bir tür şirketiyle... Orada... Biz burada isim veriyoruz rahatlıkla... Tabii ki hep o şey. zaman ben de... Gö yani ...göğsüme geri girme STFA diyebilirim... STFA mektebin en büyüğü... Evet hakikaten bir mektepte... ...en iyi zamanlarında en güzel yerde... ...Libya'da çalıştım STFA'da... ...döndüm... E, ...ama kafamda işte MBA falan... Yani işte ...finans bilmem ne yapacağım falan derken... ...hep kafamda bir bankacılık hikayesi var... Ee, başvurdum ve e, hemen yaklaşık olarak yani hemen kabul ettiler. Güzel bir yatırım bankası, yabancı banka. O zaman e, Türk, Türk Merchant. Ben, o zaman çok popülerdi. Özellikle mühendislerin bankacılık yapması. Ben de çünkü bankacılıktan geldiğim için. 80'lerin sonrasında, evet, evet yani 80'lerin ortalarından itibaren en büyük iş açığı e, herhalde finans sektöründe ve en iyi de finanse uyan kişiler tüm mühendisler. Ha, doğru. Evet. <gülüyor> yani hiç fark etmiyorum. Doğru. Şimdi ne? burada arada bir parantez açacağım. Galatasaray Lisesi'ndeyken ee, liseler arası müzik yarışması var bir tane. Doğru. iki tane e, esas. İki tane. <gülüyor> i̇ki <gülüyor> dinleyelim hası. <aslında. gülüyor> i̇ki tane. İsterseniz bir parça arası verelim ondan sonra. Ondan sonra mı diyeyim. Ondan sonra girelim çünkü ordu, o güzel bir hikaye var. Peki. O zaman parçaları, parçaları biz mi anons ediyoruz? Biz etmeyelim. Sahibi etsin. Sahibi etsin Evet. Estağfurullah. Nasıl seçtim derseniz aynen program gibi kronolojik seçtim. Burada da jazz'ın <gülüyor> olduğu gibi en eski zamanlardan yani en eskilerken esasında kayıtların ilk olduğu zamanlardan olan şeyler. Hepsinde bir farklılık var. Bu esasında temayı söyleyeyim ben size genel olarak düşündüğüm tema. Jazz'daki bütün baktığınızda böyle iki tür şey var yapı var benim gördüğüm en sevdiğim şeylerden bir tanesi bir süpernova dediklerimiz var. Yani hakikaten büyük ışık verenler var ama bunlar patlıyorlar ve ömürleri genellikle çok kısa oluyor. çok iyicazcılar ama bunları çok genç yaşta kaybediyoruz. Bir de Polaris yani kuzey kuzey yıldızı, kuzey yıldızı dediğim ışık şeyler var. Onlar hep yön gösteriyor. Evet. Hep yön gösterdikleri için de uzun süre gidiyorlar ve bunların şeyleri bende daha fazla etkili bırakıyor. Bazen ikisi birleşebiliyor ki onların içinde birazdan geleceğim evet. var. Birincisi de esas olarak diyebiliriz bir Louis Armstrong parçası dinleyeceğiz. Hogi Car Michael bestes 1931'den çok iyi bilinen bir parça ama herhalde en iyi yorumlarından birisi olarak biliniyor. Ot bakımdan bu parçayı seçtim ee, ve hakikaten Louis Armstrong'un hem kendisiyle ve trompetiyle dinliyoruz Stardust. Gelsin bakalım hep birlikte dinliyoruz. <gülüyor> Why I spent such lonely night, oh baby, lonely night, dreaming of a song, melody, memory, and I'm once again with you, when our love was new, oh man, gets an inspiration, now that dreaming man oh. in my heart it will remain baby, my start of melody oh memory oh İyi akşamlar sevgili laflayacağız dinleyicilerim. Ee, güzel bir e, Louis Armstrong parçasından sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Ee, milliyet Müzik Yarışması isminden bahsettik ama detayları dinlemedik. Orada bir enteresan hikaye var. İstersen Firuz onu dinleyelim senden şimdi. Ee, evet Milliyet Müzik Yarışmaları, e, lise arası müzik yarışmaları, halk oyunları ve müzik Hı. yarışmaları ikisi ayrı ayrıydı. Bayağı bir zamandır esasında varmış. yani 1960'larda başlamış. Biz işte böyle şey olduğumuz zamanlar 1970 80, 1980 81 zamanlarda iki yıl arka arkaya Galatasaray'da katıldık. Galatasaray ve diğer böyle rakip okullar için özellikle İstanbul okulları ama sadece İstanbul'a da sınırlı değil. Ankara okulları var, İzmir okulları var. Başka yerlerden de geliyorlar. Çok büyük bir olaydı o tabii, lisele tabii. için. Liseler o için önemli yani. bir olay ve şöyle hem bir bölgesel e, seçmeler yapıyor, elemeler yapılıyor. Ondan sonra bir de final var İstanbul'da. Yani iki tane arka arkaya girmek zorundasınız. Oradan bayağı beslendi müzik sektörü. Çok, tabii, tabii, çok, çok, iyi çok, isimler çok çıktı. var. Eurovizyon gibi bir şeydi baktı. Aşağı yukarı öyle <gülüyor> yani esasında. Bizim için öyle Ben birkaç tane isimleri vereyim mesela. O zamanlar biz e, katıldığımız senelerde işte İstanbul'da... E elemeleri ve İstanbul finallerinde falan e bizde aynı senelerle katılan kişiler vardı bir tanesi mesela e Seden Kutlu Bay hmm. e o zamandan mesela e o da bir aynı yıllarda bizden birkaç yaş daha küçüktü kendisi Kadıköy Anadolu'da evet. sonra profesyonelardan birisi evet. İkincisi daha e, tabii ki e, söylemem, söylemem gereken birisi evet. bizle birlikte iki sene bir yarışmaya katılan kendi okulumdan e, sevgili e, kardeşim diyor ama esasında aynı yaşlardayız. <gülüyor> Can da Evet, ne güzel. Yani e, bunlar mesela en, o dönemlerden bilinen en e, bilinen profesyoneller oldular sonra ama şey de var yani daha geçmişi de var daha ilerisi de var o bir okul gibi düşünebilirdi o evet. ilk yarışmalar biz de o zamanlarda katıldık 80 ve 81 yılında çok ilginç tabii bizim zamanlarımız var sadece müzik değildi de biraz çeşitlendirmek için bir de üzerine show yapılmıştı. Tabii ki, evet, evet. Ee, şov zamanlarında birinci sene söyleyeyim size 1980'de daha rock ağırlıklı o zamanki e, birazcık da şeye yönelik e, ortama da yönelik bir şovumuz vardı. O şovda da e, seçtiğimiz parça doğursun The End parçası, İddialı bir İddialı. parça Bayağı arkasında tam <gülüyor> o zaman da apokalips yani onun ee, fazla kullanıldığı de, evet. parçalardan birisin oldu film ortadaydı. ve o ne aldık ikinci sene e, biraz da benim de galiba gayretimde bir artık jazz parçası evet. olabilir mi diye dükkanın karavan evet. parçasının showlu yapıldı çok ilginçti tabi o da ee, ve geçtiğimiz e, günlerde programla konuk olan arkadaşım e, sevgili Gilbert Barutçuyan da evet, o, evet. o, o şovun içindeydi. Orada hararetle anlattı bu, bu güzel macerayı. Orada bir birincilik gelmiş çünkü. Evet şovda birincilik vardı. Şov her zaman zaten müzikten daha önemli. <gülüyor> bir jüri de enteresan bir jüri. Jüride hatırladığım kimler vardı acaba? Sezen sezon Aksu vardı, Gilbert. Edip Akbayram her zaman her, zaman her zaman her evet. zaman oluyordu. Her zaman oluyordu onlar. Ee, çok iyi jüriler de vardı. Ve dediğim gibi bir okul da O ve e, iyi bir misyonda da vardı. Hala sonra da devam etti. Yani etti, isim de evet. değişti. Milliyet olmadı, başka şeyler oldu ama lise Liris müzik yarışması en son yani benim oğlum 28 için şu anda. O da 17-18 yaşında de Almancasından pardon, Avusturya'sından katıldı, katıldı yani. Katıldı. <gülüyor> Hı -hı. Hala devam ediyor mu? Bilmiyorum. Ee, sanırım milliyet olarak değil, değil ama başka değil, evet. bir isimle devam ediyor. Belki Öyle. eskisi kadar popüler değil onun için biraz haberimiz Olabilir, yok. Olabilir ama mutlaka vardır bir şeyler. Ee, peki sen yarışmalarda. Şu anda yaptığın gibi bas. Bas gitar. Bas gitar çalıyoruz değil evet, mi? Bas gitar ve bas gitardan kontrbasa geçiş şeklim tabii o da farklı bir şey. onu da ona, ona, <gülüyor> <evet>, ona geleceğiz. <gülüyor> sonra geleceğiz. Bak o mecralara şimdi girme. O sularda sonra yüzeceğiz. Tamam. Aa, şimdi bankacılık dedik. Ondan sonra bir gayrimenkul danışmanlık firması var. Evet hala içinde olduğu evet, bir de, Evet. gelesine esas işte o bankacılık Çok e, iyi bir bankaydı çalıştığım banka bir yatırım bankası e, Türk Merchant Bank. O da bir okul, bir Banker Trust iş bankası ortaklığıydı o zamanlar 1990'da. Ve e, yani Türkiye dediğim gibi hem mühendislerin hem de bankacılığın en üst nokta olduğu evet, zamanlarda evet. güzel zamanlar geçirdik. Ama, ama ortada hep gelen projeler özellikle benim çalıştığım yerlerde hep bir gayrimenkule dayalı projeler var. Sonuçta biz de e, şu andaki ortamla birlikte e, dedik ki ya bir dakika burada bir şey var. Biz madem danışmanlıkla da yapabiliyoruz o zaman başka bir olanak var mı? O sırada bize iş teklifi geldi. Ve biz o teklifle birlikte bir ayrılıp bankacılıktan artık istifa şey yapıp yani bırakıp Bırak bankacılığı. Ama. Kısa sürmüş ama bankacılık. E, evet yani benim iki yıl civarında ortamda dört yıl civarında falan ve bir şekilde ayrıldık. Ve ayrıldıktan sonra da e, bir şirkette hakikaten gayrimenkul işine başladık. Bu ticari gayrimenkuldü. İki sene orada çalıştıktan sonra da e, kendi şirketimizi kurduk. Yabancı bir affiliation'la birlikte. E, evet yani hala da, hala, hala da aynı ediyor, şey. Yabancı evet. affiliation bitti, kapandı, ismi bitti. Türk olarak bizler devam ediyor. Varız. Çok güzel. Bu <gülüyor> şirketteki ortak da benim de tanıdığım bir insan Ali Pamir. Evet. Arkada, evet. Buradan doğru, selam olsun. Kendisiniz Evet çok güzel. Ee, e, ne, ne yapalım? yapalım? Bir Par parçaya Evet bir parça Hı? daha çalalım. Evet sonra... ikinci parçamız e, ikinci parçamızda birazcık daha 1931'den 1954'lere geliyoruz. E, bu dönemler artık e, Big Band'lerin son dönemler yani e, büyük part, büyük big band'lerden yavaş yavaş ufakları yani savaş bitimi evet. biliyorsunuz alıyor ama hala big band şeyini bırakmayan e, ve bence de belki de e, en en iyi Big Band'lerden bir tanesinden bahsediyorum ben. E, Benny Goodman'dan dinleyeceğiz. Benny Goodman'ın kendi parçalarından bir tanesi. Yani birkaç tane daha besteci bir ortak şeyleri var ama en sevdiklerimden birisi 1954 kaydıyla e, bir Big Band Stomping at Savoy dinleyeceğiz. <gülüyor> Tekrar laflayacağız dinleyicilere. Atilla Aygin'in organizasyonu yapıyor. Fakat bu sefer parçaları o kesme, e, seçmedi. Firuz Seriye'nin parçalarını dinliyoruz. Ben Ahmet Görsev. Ben de az ahkam kesiyorum bu akşam. <gülüyor> <gülüyor> Ki, <gülüyor> firuz'dan pek <firuzdan gülüyor> <belki> şey kalmadı. <gülüyor> <gülüyor> e, şimdi aynı radyoda program yapıyoruz. Evet. Nefis programları var. E bizden iki saat önce olduğu için hatta bir hiç bir tanesini kaçırırım evet. Aynen. Sağ ol. Sadece Perşembe günlerini dinlerim çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Aa, bu radyo programişi nasıl başladı? Bu serüven nasıl başladı? Nasıl gidiyor? Valla daha... e, ben çok memnunum açıkçası. Altıncı yıldım. Canı'nda işte 170 küsur programlarından bir tanesindeyim. Nasıl <gülüyor> başladı der? Biz, biz çıtır, biz çıtır kaldık. <gülüyor> nasıl başladı? E, Bayağı bir şekilde esasında caz şeklinde hem orada dinliyordum da zaten caz, pardon şey, Joy Jazz ve diğer caz kanallarını. Levent Parman çok iyi tanıdığım bir ağabeyler. Şey, Buradan selam ortak dostumuz. De, evet, kendisi dedi ki ya e, Firuz dedi, bir caz programında yapmayı düşünür müsün madem bu kadar meraklısın cazın içinde? Niye olmasın dedim. Peki dedi, sen bir isim bul dedi, bir format bul. Ondan sonra barışta konuşalım dedi bir şeydi. Ben de o sıralar nasıl aklıma gelmişse işte programın ismini Cazca diyeceğiz bir dil bu esasında işte nedir o müziğin özgür dili ya ben işte onu çok tav alıyorum <gülüyor> müziğin özgür dili. özgür dili ve bir anda ortaya çıkan bir şey oldu hakikaten sonra da kendi kendime şey programın e, giriş e, jenerini ve bu müziği esas sinyal müziğini yarattım bir yaratmadım tabii ki esasında o başka bir bir sonu. <gülüyor> en sonunda dinleyeceğiz onun parçasında başladı eee Neydi amacım dersiniz? Esasında cazla ilgili şeyler çok sevmeme rağmen hem amatör müzisyen olarak çalmama hem dinlememe rağmen hala eksik olduğunu düşündüğüm bir şey vardı. Yani nedir eksiklik dersiniz? Yani hepsini tanıyorsunuz ama en iyi bilinenleri en çok tanıyorsunuz. Diğerleri ya eksik kalıyor ya da öyle bölük pörçük birbirleriyle tamamlanmayacak gibi. Bir de hikayelerini dinliyoruz orada. Tabii yani. hikayelerin Ve dedim ki eskiden de biraz böyle okul şey geçmişim var, eğitimci geçmişim var. O da amatör eğitimci olabilir <gülüyor> belki şekilde kendi sektörümde. Yani dedim ki en iyi öğrenme yolu öğretmektir. <gülüyor> Dolayısıyla <gülüyor> öğretmek için öğrenmek gerekiyor çünkü. Ve hakikaten öyle başladı. Bunu dedim ben böyle en iyi öğrenebileceğim kısım bir şekilde hazırlanmam gereken, yani öğretmem gereken, dinletmem gereken bir şey olacak. Ve mantığı da buydu hakikaten. Sonradan baktığımda şu anda 170 küsur programda hiç bilmediğim en az ve en az, çok, hiç dinlemediğim belki 30 40tan fazla cazi buldum. Ee, ve bu bana hakikaten dedim ki bu ya e, hakikaten bir dipsiz kuyu <gülüyor> buradan böyle 170 değil, 500 program bile çıkabilir. <gülüyor> Ve bu formatta e, devam ediyorum. E, çok da hoşuma gidiyor. Genel formatı zaten dinleyenler biliyor. Sizler de biliyorsunuz ama anlatayım. Lütfen, evet. e, kronolojik olarak bakıyorum bir e, cazcı. Bu cazcılar genellikle e, Amerikalı tabii çok fazla var. Ama Avrupalı da olabiliyor. Dünyanın da, başka yerlerinden de olabiliyor. Türk'te cazılarımız da var. Ama Türk cazılarımız azlıkta maalesef. Çünkü kayıt bulmak çok zor. Hı hı. Eskiye dayanı. Ve e, bu kayıtlar özellikle internette olduktan sonra çok daha rahatladı tabii ki. Bunların e, kronolojik olarak e, bir yaşam hikayesi, kısa bir yaşam hikayesinden sonra neredeyse bütün yaş caz yaşamı süresinceki parçalarını e, yayınlıyorum. Bu genel format ama özel formatlarda oluyor tabii ki. Bazı durumlarda çok iyi bilinen cazcıları mesela hiç böyle kronolojik yapmadım. Duke Ellington'ın 5-6 programını yaptım ama hepsi de farklıydı. Hı, hı. Bir zaman sadece en iyi albümlerini çaldım. Bazen sadece suitlerini çaldım. E zaten bir Duke <gülüyor> en az 10 tane şey çıkar. Çıkabilir Çıkartır, yani. O, evet. evet yani. Bu suyunun suyunu. Çok <gülüyor> iyi Duke Ellington'a kronolojik bakmak da çok İmkians, doğru değil. Yani. <gülüyor> çok geniş olanlara 3 program falan hı, hı. ayırabiliyorum. İşte Miles Davis gibi olanlar, işte. Charles Mingus gibi olanlara buluyorum. Bazı durumlarda e, hakikaten e, öyle... E, durumlar geliyor ki ya bu bir tane olabileceğini düşündüğünüz insandan iki program rahatlıklı. Çünkü, çünkü uzun sürmüş biraz. biraz evvel bahsettim ya o kuzey ışık olanlar <gülüyor> baya caz hayatı tabii, çok uzun tabii, sürmüş. Doğru, doğru çok çünkü doğru. Bir, bu arada hemen tam sohbetin arasında bir e, bas çalıyor Firuz ve kontr bas çalıyor. Evet. Bir de arada böyle biraz konuyu serpiştirmek için oralara girelim. Tabii ki tabii ki. <gülüyor> eee basketar hep vardı zaten yani şey olarak eee başladığımdan beri 17 18 yaşında. Bu e bir seçim beri... miydi? seçimde. Çünkü genelde bas çalanların hepsi arkadan itmeyle zorla yani bas çalan Harki yok sen de ben çalan gitardan geçmedin. Direkt basla mı? Hayır konuştum. gitar çok hafif öğrenmiştim. Bir şeyler vardı yani gitarla ilgili ama gitara o kadar ilgim çekmedi. Yani hakikaten bas daha farklı bir şekilde bir enstrüman olarak. Altyapı enstrümanları genellikle zaten öyle. Yani normalde evet. hakikaten daha fazla ilgisi. O zamanlara baktığınızda çocuklara dikkat ederseniz zaten ya da vurdur. Evet. <gülüyor> çekenler. Yani böyle amatör olarak başlayanlar da. Evet. Bas da o o zaman öyle bir enstrümandı. E, hakikaten öyle başladım. De. Ama böyle artık şeylere, jazla, iyice merak sarıp jazla birlikte başlayınca da bir e, acaba diyorum ya şu çok da hoşuma gidiyor, kontrubas falan, ne yapabilirim? Yani böyle bir şey bu, bu zamandan sonra o zaman da Kerem imdadı. <gülüyor> <İşte. gülüyor> Ve ben bunu bu gördükçe Kerem dedi ki ya dedi sen e, bunu meraklısın e, sen kontrubaz çalacaksın ya? dedi. Nasıl dedim ya ben nasıl yapabilirim? İşte böyle dedi gitti bana kontrubaz aldı. <gülüyor> Hayda. <gülüyor> evet, <abi. dedi> Kerem. <gülüyor> bu da benim Kerem dedi ki bu, bu kontrubazı sen aldım sen çalacaksın dedi. Hatta ayarlarını falan da Kana yaptırmış o sırada <gülüyor> <gülüyor> bana. Al dedi, bu senin bas çalacaksın dedi. Peki ya, eve kontrol bas ne yapacağım falan derken o sırada bir şekilde kızım bir özel şeye gidiyordu, müzik okuluna gidiyordu, orada tanıştığım bir şekilde bir şeyle... Bir... ...nasıl yapabiliriz falan diye... Ee, ...bir isim geldi bana... ...Nilifer... ...Nilifer Basman... ...Türkiye'nin ilk kadın kontrupasçılarından birisi... ...ve kendisi... bir ...Marslan Üniversitesi'nde aynı zamanda öğretim üyesi... ...kendisini buldum... Ee, ...sağ olsun... ...ve ondan bir sene klasik kontrupas eğitimi aldım... ...yaş 45... ...şahane... <gülüyor> evet. ...atilla senin için hala geç değil... ...geç değil evet... ...senin için de geç diyeceğim... Ben nefeslerden başlayacağız. <gülüyor> e oraya da geleceğim nefeslerden geleceğim. <gülüyor> ben de de konturbas hayranlı. Aa benim ilk plaklarımdan bir tanesidir bir Ron Carter plağı. Evet evet. Ya dinle dinle bitmiyor. Her dinlediğimde farklı bir keyif ve farklı bir şeyler buluyorum. İnanılmaz. Konturbas öyle bir sas. Evet, evet, o da seyri. Eee o da kuzo pırlızlarından bir tanesi evet, rol Yani hakikaten 40 yıla evet. 50 yıla yayılacak bir şekilde evet. devamlı olarak onlardan evet, birisi evet, yani evet. hakikaten. Ve e, bir yıl ders aldıktan sonra dedim ki tamam teknik tamam müziği de artık kafamdan alaylıyız ya. Evet. <gülüyor> <gülüyor> devam edebiliriz edemiştiriz. Böyle başladık devam etti. Çok güzel. Evet bir... Başka başka hobiler var o hobiler ama geçiyoruz. Var. Geleceğiz tabii bir parça girelim. Peki. Eee evet. parçamız Çünkü gelsin. Parça. Üçüncü parçamız 1950'lerin sonu çok yine aynı şekilde yavaş uzun, yavaş yaklaşıyoruz uzun bir yine kariyere sahip olmuş çok sevdiğim Türkiye ile de kendisini ilgisi olan bir kişi Dave Baker kendisinin kuartesinden dinleyeceğiz bunu. Deybubak'ın artık siz şeylerini öğrenmişsinizdir. Zaten onu söylemek gerekiyor. Türkiye ilgisini biliyorsunuz. <gülüyor> evet, e, Ve e, yani işte Rondo Alatürk'a bir 9-8'lik parçasının tabii, tabii. E, orada olması da hakikaten e, belki de e, caz tarihinin en önemli noktalarından birisi diyebilirim. Yani bu Rondo Alatürk'a için. E, ve 5-4'lük e, bestesi diye düşünülen tek five onun Tech değil five. tabii ki. Paul Desmond. Paul Desmond. Maalesef çok fazla olabilir. E, ondan <gülüyor> özleşmiş. <özellikle, gülüyor> ama evet, aynı, evet aynen. Aynen. Ama çünkü hep Paul Desmond'da çaldığı evet, için öyle olsa gerek. Ama e, gerçek anlamda bir dokuz sekizlik e, Rondalı Türkçe çok iyi. Ama bu ben Blue Rondalı Türkçe çalmayacağım. Aynı albümden, yani çok ödüllü e, albümlerinden biri olan Time Out'tan yine 1959'da. ...biraz daha farklı bir parça olsun diye şey yapmıştım. Şu anda neydi parçanın ismini unuttum three to get ready. three to get ready. Yine daha evvel cazcılığında parça çaldığım parça. Bu da, bu hakiki Brubbeck bestesi. Evet, bunları <gülüyor> dinleyelim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Burada kimler var? Tabii ki de Brubbeck piyano Paul Desmond altı saksafonda. Ve olmazsa olmaz altyapıları Eugen Wright Basta ve John Merrill Davul'da yer alıyor. E, bu da işte yani herhalde hiç bitmeyecek albümlerden bir tanesi. E, bu içindeki bütün evet. parçaları teker teker yıllarca dinli evet, evet. 59 adım. enteresan bir sene caz anlamında. Çok, e, çok ilginç dört beş albüm var. Yani tabii ki başta bir kere cazın işte yani en uslu şeylerinden de olan e, parçalardan bir tanesi Miles evet. parçası. E, Ornette Coleman'ın yani, bir albüm var. Tabi tabi. O da Ornidcon'un albümleri var. E, Art Lake'in albümleri Öyle de 59, var, 59 var. olması İlginç, lazım. Evet. Ama 59'la 63 arası doğduğum sene 63 bu aradaki evet. albümler herhalde bir daha gelmeyecek. Bir daha gelmeyecek, gelmeyecek, gelmeyecek evet. Yani O yüzden o yılları iyi, yani bir periyot, caz evet. tarihinde caz klasikler fırsat? artık. Artık yani o en büyük periyod var. O inanılmaz bir dönem 59'la 63 evet. Hep birlikte dinliyoruz. Dave Brubeck Quartet. Three to get ready. Sevgili laflayacağız dinleyicileri dinleyicilere. Firuz yerle söyleşimiz tüm hızıyla devam ediyor. Tabii ki onu seçmiş olduğu çok birbirinden güzel parçalarla. Ee, şimdi eğitim dedik. Birazcık kariyerden bahsettik. Ee, radyoculuktan girdik ama... ...biraz geri sarmak istiyorum ben bu özellikle caza ilgi. Yani bir ağır yakaladım lise arası yarışmada da caz parçasıyla ile vardı, iştirak etmiştiniz. Vardı, vardı. Demek ki ta o yıllara dayanıyor. Çok daha caz eskisi sevgisi. de esas. Tamam. Yani caz sevgisi daha doğrusu da müzikle ilk tanıştım. Belki de cazlar bir tanesinde. 1960'ları hepimiz hatırlıyoruz herhalde. Aşağı yukarı. Yaşlarımız birbirine yakın. 60'larda eve bir tane tape alındı. Bildiğiniz eski real dediğimiz yani hakiki makarabantlı makara teyplerden bir tanesi. Ve e, bunlara bir şekilde de e, babam aldıktan sonra e, arkadaşlarında plaklardan kayıt edildi. O kayıtlar var. O kayıt, kayıt, kayıt. kayıt yapardık. E, o kayıtlarda. Kayıtlarda, mi, mikrofonla falan, falan, ya. falan yani kayıtlar yani, yani hakikaten. <gülüyor> o zamanki kayıtlar. E, ve e, kayıtlarda sonradan tabii ortaya çıktım. Benim devamlı olarak dinlediğim çünkü onun 5-6 yaşında sürekli dinlediğim şeyler bunlar sonradan ne olduğunu anladığım 2 3 tane şey var. Ee, birincisi inanılmaz derecede beni tamamen içine çeken Jim Smith. Jim Smith'in enker evet. en, yani Big Band'leri ile falan olan bir şeyleri, parçaları inanılmaz bir şey o. İkincisi Wes Montgomery. Üçüncüsü hiç alakasız Led Zeppelin. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Süper. Ama şöyle Biraz bir şey. Oldu orada. <gülüyor> Hakikaten ilginç çünkü 60'lardaki kayıtlarla Zeppelin 3'ü hatırlıyorum ama iki o zaman kitabımız ilk şeylerden bir tanesi ve e, tabi bunların ne olduğunu bilmiyorum ben. Sonradan ne evet, olduklarını tabii. ortaya çıkıyor şeylerde. E, o ilk yani dinlediğim jazz parçaları Jim Smith ve Wesmont komedy hep aklımda kalan parçalar bir şekilde beni yani büyülemiş. O büyü. Yani daha sonra böyle lise yıllarına gelene kadar fark etmiyorsunuz. Yani ne olduğunu Hı. fark etmiyorsunuz. Başka müzikler araya giriyor ama... ...o cazın ilk yani sizi yakalayan arkadaki ritim section ve üzerindeki solları falan... ...sonradan böyle bir anda balyoz gibi vuruyor. Hı. İşte onu o lisele yılların o zamanlar başladı esas. Fakat biz şimdi düşündüm bunu söyleyince ne kadar şanslı ailelerin çocuklarıyız yani. Evde müzikle... Tabii ki, ya, evet. var. Tabii ki evet. Susma Tabii vardı yani. yani. Repreksiyonlarla büyüdük yani. Aynen. Beni imkansızlıklar içindeydi yani hani bir şimdiki gibi Spotify falan yok. Bir plak hani benim amcam Amerika'da yaşıyordu. 40 yılda bir bir tane plak gelir, bir şey gelirdi yani. Abi yurt dışından bir tane gelirdi. Hocam. Herkes eve toplanırdı böyle. Sanat eseri gibi açılır o. Bir üzerine konur. Tabii. Çıt yok kimse. Tabii. Sanki konser dinliyoruz. Ama 70'lerde devamı oldu sonradan biliyorsunuz. Kasetler, kaset doldurmalar, parçalar ve şeyler Bizi, bu Türkiye'de şey de yok. çok güzel plaklar tabii, basılmaya başladı. Melodi plak falan. E, i̇nsanların kendi amatör olarak kendi plaklarından e, kasetler yapması. Ama şu andaki karışık, Spotify karışık bir farkı yok. Işte, Firuz <gülüyor> <de daha gülüyor> <Doğru, gülüyor> o zamanlar e, kaset siparişi alırdık Tabii, tabii. tabii. Liste verilirdi. Evet, yani biz mesela Bana bir kaset yap abi işte bilmem nerede dinleyeceğim falan ona göre mesela böyle Brezilya ...falan yapardık. Ağır cazlar. Şey, müşterisine göre. <gülüyor> Cazın gelişi yani bayağı ufak. ufak 5-6 yaşlarından güzel, başlayan tamam. bir evet, var. Sonra şahane. sürekli olarak hep hayatımda. Hep hayatımda oldu. Evet çok güzel. Ee, peki... Yani meslek hengamesine girdikten sonra müzik hayatından çıkmadı. Yani radyoculuk ayrı bir... Radyoculuk çok sonra olan bir şey, şey tabii ki. yani i̇şte Sonuçta son 56, son 56 yıllık ama şey arada yani. hep bir müzik, de, müzik hep var. var. Müzik hep var ama nasıl var? İşte bir lise bir üniversite yıllarından sonra büyük bir kopuş var. 35 yaşlarına kadar falan pek bir şey yok. 40'a gelirken tekrar... Para, para kazanma şey. hengamesi gibi Evet arada biraz arada. daha fazla böyle şeyden... Böyle kendi kişisel e, zevk demeyeyim ama yani bunlar hobilerden hobi de demiyorum ben hobi kelimesini çok sevmiyorum. Maalesef evet. Yani of. bunlar hayatın esas motivasyonları. Yani e, sizi e, gerçekte bir şekilde bir hayat e, yaşam zevki Kim? veya evet. Yaşam e, kalitesi sunan şeyler şey, yani yaşam kalitesini çünkü bunlarla esasında siz daha fazla yukarıya çıkartıyorsunuz o kaliteli e, kısımları herkesin farklı yani istediğiniz şeyler farklı benimkilerden bir tanesi kimse araba kokuyor. peşinde koşuyor kimse tabi tabi tabi tabi bunların hiçbirisi yani maddi şeylerle karşılaştırılabilecek şeyler değil yani Doğru. zamanla ilgili bir şey sadece Doğru. Doğru. harcadığınız zamanla Doğru. ve aldığınız kendinizi aldığınız Karşılıklı, tatminle 40'lar yaşına kadar hakikaten zayıfladı. Ondan sonra yavaş yavaş tekrar müzik ortamlarını böyle amatörce keşfedince tabii ilk tercihim doğal olarak caz oldu cazcılar ve caz amatör cazcılarla ve son işte yaklaşık olarak herhalde 2000'li yılların başından itibaren tekrar aynı ortama girdim. ...ve o hala aynı ortamdayım. <gülüyor> ne kadar <gülüyor> güzel. Ne kadar güzel. Ama tabi cazda da sınırlı değil. Gruplarım içinde yani şey de var... ...başka bir grubum da var. Bebek Blues Band'ı bunu iftiharla söyleyebilirim. Şimdi Orada... evet ben notlarıma bakıyorum. Bir Bebek Blues Band var bir de ee, Biz Band var. Biz Band eski gruplarımdan bir tanesi tabii. Ama caz. Evet, caz. İşlerinde farklı anladım. olan bir tek Bebek Blues Band... Aa. ...hakiki anlamda sadece blues... <gülüyor> Başka bir şey yok yani. <gülüyor> Rock bile aslında yok, yok. <gülüyor> söyleyebilirim. Peki ne yapıyor Bebek Blues Band şu anda aktif? Aktif fif. aktif. Konser, veriyor. Konser yani veriyor. Pandemiden evvel ciddi Tabii. anlamda hem konserleri vardı hem barlarda çalıyordu Bebek Blues Band. Ve hakikaten kendisine böyle bir şeyde bir fan grubu da bir yaratmıştı. Hala devam ediyoruz. En son çaldığımız zaman Oktoberfest'te şeyde çaldık... Bomonti'de aldım. Yani. Yağmur Bomontia altında efendim. hakikaten 400 kişi bizi dinledi. Bize dedi ki, vay demek Şahane. ki bizi mi seviyorlar, bizi mi seviyorlar önemli değil ama burada <gülüyor> ne kadar güzel çok yani önemli olan orada o insanların toplanıyor. Olması. Toplanıyor. Aa, da, evet, evet, Bomonti'ada da e, güzel bir şey yaptı. Ee, bir epey insan topladı orada. Açık hava sinemaları oldu. Evet, evet o mekan Şimdi güzel bir, oldu. Biraz, yani. biraz biraz. Ama bir orası zamanı... kapanacak. Veya hani işte böyle bir diyanete devrildi o arsa falan. O yanındaki arsa. arsa, arsa, arsa Orayla işte bir alakası Mont yok hayır, yani. Burası tamam. Alakası tamam. Yok. Aman neyse o zaman. Ama yani Bomontel'de çok iyi bir örnek. Ama İstanbul gibi bir yere. Ee, Ondanca e, lazım. En az 4-5 tane yani lazım. lazım. Her, her yakaya 2-3 tane diyebiliriz. Yani şöyle en azından. Çok doğru. Eskiden otellerin altında çok daha fazla caz kulüpleri olurdu. Doğru. Otellerin altına giderdik dinlemeye. Doğru. Ankaralı evet. müzisyenler gelirdi. Tabii. Doğru. Ankaralı'na sıkı cazcılar vardı. Ee, şimdi onlar yok oldu artık otel lobilerinde falan böyle otel müziği falan yok artık peki. Var, mı? Var esasında yani talep edilen e, zamanlar oldu yani şeyden sonra e, yani pardon önce pandemiden önce otellerin özellikle öyle deluxe ve beş yıldızlı otellerin bazıları hakikaten hala bu şekilde triyoları istiyorlardı e, bence hala devam edilecek şeylerden bir tanesi. Evet. E, evet. Pandemiden Kurutulur kurtulmaz herhalde biraz eskiye dönüş olacak. Olacaktır inşallah. diye tahmin ediyorum. Ee, yani bu gibi şeyler. de Şimdi müzisyenler... yeni yeni konserler falan başladı yani. Doğru. E, öyle yani. tabii. Evet, evet, evet, çok doğru. zor bir dönem geçirdiler. Evet. Müzik sektörü ve müzisyenler hakikaten evet. çok zor. Evet. Dönem... Bütün dünya Çok etkilendiler. Evet, olarak, maalesef müzik en, çok etkilenen... en, en zor zamanlarıydı diyebiliriz. Yani savaş zamanlarında falan bile böyle oldu. kadar evet. Tabii tabii. Doğru. doğru. Tabii doğru. Doğru. biraz da tabii buradaki e, genel e, iktidarın ve de yönetimlerin bu işe bakışıyla da alakalı bir şey. Buna hiçbir zaman yeşil ışık yakmadılar. Müzisyenlere bakmadılar. Şey, tabii ki. Ee, sanatçılara bilmediler bakmadılar. Evet. Türkiye'de biraz bir ezildi bu işler. Maalesef. Maalesef. Yani. maalesef, evet. maalesef. Ama e, sanat ve sanatçıların şeyi e, her zaman için zor. Evet, bu zor. Evet. Bu hayatı her zaman bilerek bu yönüne yönlüyorlar. Evet. Seçiyorlar. Ama, ve seçiyorlar evet. ve her zaman da sanat kazanıyor. Kazanıyor. Evet. Çok <gülüyor> doğru. <gülüyor> evet. Doğru. Evet. Dördüncü parçaya geldik. Evet. Ee, bu biraz evvel bahsettiğimiz altın yıllardan. Evet, yine, evet. Sadece bir yıl ileri gidebildim bu sefer. <gülüyor> ee, bu e, ilginç. Yani albüm zaten çok ilginç bir albüm. E, Miles Davis'i artık e, kendisini tanıtmamıza gerek yok. Ama seçtiğim e, bir Miles Davis parçası değil. Bir Miles Davis'in albümü. Evet. E, Albümün ismi Sketches of Spain. İçinden seçtiğim parça, biliyorsunuz Sketches of Spain esasında Gil Evans'ın düzenlemesini yaptığı büyük ile kaydedilen Miles Davis'in kendi parçaları olmayan bir albüm. E, ağırlıklı olarak da İspanyol besteci Manuel de Fayan'ın e, parçaları var içinde. Ve e, benim seçtiğim parça da e, El Amor Brujo, e, e, nasıl diziniz, Sihirli Aşk. E, ...operat, operat operatif pardon balesinin içinden bir parça İspanyolca Kansion del Fuego fat, Fatuo... E, wildfire yani e, orman yangını esasen. <gülüyor> İngilizce çevirirken Willow the Wisp diye çevirmişler. Evet. Ee, evet. Ben bugün baktım Willow of ismin anlamı da Willow Wisp de böyle karanlık ormanların içinde görülen hayaletlere verilen bir isimmiş. Çalıştın Çalıştın yer, çalıştım, çalıştım evet. <gülüyor> <Sen mi> çalışacaksın? <gülüyor> e, bu parçanın müthişliği şuradan ileri geliyor. Albüm zaten müthiş hakikaten. Ama e, Gil Evans, e, Miles Davis'le yaptığı bu düzenlemeler inanılmaz gerçekten. <gülüyor> Sketch of Spain albümü benim için özel bir yeri var hakikaten Miles Davis'ten çünkü çok farklı, farklı bir olarak bir gördüğünüz bir ve Miles'in de büyük bir büyük ile çaldı. Evet. Belki de klasik büyük orkestra repertuvarı. Doğru doğru. Bir doğru çok, çok çaldı. Abi bir tanesi? Evet, Willow the Speed dinliyoruz. İniyoruz. Gelsin. Akşamlar tekrar laflayacağız dinleyicileri. Bu akşamki konuğumuz Firuz Uyar. Bu akşamki programın bir özelliği var. Biz kayıt yapıyoruz. Fakat bu akşam seyirci de aldık. Seyircilerimiz var. Bunlardan bir tanesi e, sevgili Firuz'un yakın dostu, benim de çok yakın arkadaşım, dostum Ersun Bayraktaroğlu. Buradan el salladı. E, eşi Handan. E, Firuz'un eşi Mine. Ve Elif Kaşar. Onlar da bizim seyircilerimiz bu akşam. Ee, bu sohbet sırasında arada sohbet ederken bir tane motosiklet gelmiş. Bir tırın arkasından üzeri kurdeleyle. Ben de bir skuter binicisiydim eskiden ama su motorcusuyum. <gülüyor> Hatta sevgili Atilla'nın da bir motoru var. Evet biz tatlı su motorcusu. Tatlı su motorcusu. Evet. Aa, Yaz motorcuları. <gülüyor> Firuz'un biraz motor hikayelerini dinleyelim. E, şöyle, şehirde motora binmek zordur. Yani esasında bence şehirde motor olmasa benim hayatım çok zor olacaktı. Öyle lazım. Ama şöyle anlatayım. 15 yıl oldu motora bineli. Bu esasında büyük bir scooter Yani tam motor derken motosiklet değil ama büyük scooterlardan bir tanesi. Motosiklet büyüklüğünde tabii ki bu hacmiyle. E, i̇lk 15 yıla benim böyle çok böyle motoru acaba alabilir miyim şeyim var mıdır bilmem kullanabilir miyim derken e, evlilik yıl dönümünde e, eşim bir şekilde bana bunu sürpriz olarak hediye etti ve e, ben tabii doğal olarak böyle bir hediye karşısında yapmam gereken şey de ilk önce motor hediyeyi salmak oldu çünkü motor hediyeyi bilmiyordum. Peki <gülüyor> motor seçimi nasıl oldu yani? Motor seçimini eşim, eşim, e, eşim, eşim kendisi seçmiş de o da profesyonel bir bir, bir şey olarak e, yönetici de. olarak bu iş en iyi plan e, sevgili arkadaşım e, motorcuları gayet iyi bildiğini tanıdı Doğan Akçura'dan ve <gülüyor> olarak şey almış e, direkt, direkt kafadan en iyi yerden seçmişler. <gülüyor> yani kendisinden bir şey ve onunla birlikte gidip seçmişler sağ olsun Doğan da bir selam böylece kendisi beni motor bölümünü sağladığı için ve e, benim motosiklet maceram böyle başladı Firuz, genelde bakıyorum konturbaz keremden motor mine'den falan sen böyle iyi geçin ekmek elden su, elinden, su, su <gülüyor> <gülüyor> ama motor hakikaten e, bir e, ulaşım aracı olarak İstanbul'daki en müthiş şey diyebilirim yani zamanınızı e, herhalde en rahat e, düşünebildiğiniz ve hesaplayabildiğiniz şeylerden bir tanesi ve e, hakikaten ...bir ulaşım aracı olarak kullanıldığı sürece süper. Yani başka, hakikaten kullanmaya vaktim yok. Yoksa onu sana düşündü <gülüyor> açıkçası. Ben motora bindiğim zaman motor ehliyeti diye bir şey yoktu. Araba ehliyetiyle mi? Araba ehliyetiyle Olabilir. 1970'lerin evet. sonuna kadar, 80'ler, evet, olahtar öyle evet, bir Araba ehliyetiyle şey biniyorduk. Sonra ben, benim de Vespa'm vardı. Vitesli Vespa. Onu tutsaydın keşke. Aa, şu anda Corvus fabrikasının Aa, girişinde iki tane motor var. ...buradan sevgili Reşit Söre'ye de selam olsun. <gülüyor> onu da programımıza konuk ettik. Bolacağını o da derler. <gülüyor> bir Reşit'in bir benim motordur orada böyle. E onu sen buna getirdin, toplayalım onu. Toplanmış vaziyette. E, getir o zaman. Bir daha sefere fotoğraflarını çekip getir. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> e sen onu Firuza bir kamyon arkasında hediye edersin. başında falan. <gülüyor> Yılbaşı hediyesin. Evet, motorculuk var. Ayrıca ortak tutkulardan bir tanesi daha var. Fotoğrafçılık. Evet. Evet, fotoğraf da tutku. işte bu biraz evvel bahsettiğim şeylerden bir tanesi. Bunlar böyle hayatın. Yaşam... Ne kadar zaman ayırıyorsun? Motora zaman ayırdığın kesin Yok, Çünkü... motor, motora en az zaman. Çünkü motor ulaşım aracım. Evet. Yani onda dolayısıyla esasında arabadan daha az zaman ayırıyorum. Arabam o yüzden 23. kesin. Sert yok zaten almadım. O an, antik olmuştur. <gülüyor> antika. Antik olmadan. <gülüyor> E, fotoğrafçılığa zaman ayırmak gibi bir özel bir şeyim yok. Ben yani kendim esasında tam bir fotoğrafçı e, gibi düşünmüyorum. Burada üstadlarım var. Yani Ersun Bey ben de gerçek anlamda bir fotoğrafçı. Ben <gülüyor> değilim. E, çünkü zaman ayırmıyorum. Açıkçası. E, gezi ağırlıklı bir şeyim var. Genellikle Gezilerde hep yanımda fotoğraf e, var. E, çekiyorum. Ona, o zamanlarda zaman fazla tabii hakikaten içinde. Ama Şehir içindeyken yani normal yaşamda e, özel bir durum söz konusu değilse bir e, birlikte çıktığım bir fotoğraf grubum yok yani tamamıyla kendi zamanım içinde yaptığım bir şey. Çok amatörüm yani amatör derken e, hakikaten bu işin hiçbir şekilde bir şeyin e, alaylısıyım <gülüyor> öyle söyleyeyim yani. <gülüyor> Ve e, alaylı olduğum için de dolayısıyla bir sürü hata hala çok çok yapabileceğimi düşünüyorum. Ama bir şey inandığım bir şey var tabii ki. E, yani gözün gördüğü güzel bir şey varsa onu e, saklamak her zaman istiyor. O bakımdan biraz bana fotoğraf av gibi geliyor. Anı yakalamak gibi geliyor. O anı nerede olduğu, neyin olduğu, sürenin ne olduğunu çok bir önemi yok. O bakımdan güzel. E, bir tek sadece hoşlanamadığım, hala yapamadığım bir şey gerçek fotoğraf makinesi kullanmak istiyorum. <gülüyor> iPhone hala maalesef işte telefonlar benim kesmiyor. Vizörden evet, ee, görmek istiyorum. O, o zaman hemen Ersun Bayraktaroğlu bu konuyu el atıp bir fotoğraf makinesi hediye etsin. <gülüyor> Etti diyecek. <gülüyor> Geliyor. Her <Geliyorum. gülüyor> er, er, er, er, yolda daha farklı. Ben hala eski tiplerde. Ben aynasız... Film filmli mi? Yok. Yok ayn aynasız, aynasız dijital. aynasız dijital kullanmıyorum. Hala diyeseler kullanıyorum. Eski aynasız deyince sevimsiz gibi. <gülüyor> <şimdi. gülüyor> hala diyeseler kullanıyorum. <gülüyor> Ve Dediyeselerden de vazgeçmeyi çok düşünmüyorum açıkçası. Çünkü bir şey açısından hakikaten o gördüğünüzü tam evet. olarak görebilmek Mek. gördükten sonra onu hissedebilmek önemli Farklı bir şey. Farklı bir şey, doğru. Henüz daha o derece O, derece derece yani. <gülüyor> e, o da yavaş yavaş pişiyor <gülüyor> Firuz'un bir de gezginlik tarafı var. Bir sonrakine evet. mi girelim? Şimdi onu mi isterseniz girelim? evet. Bir, bir sonrakine gezginlik ve yeme içme konularını bir sonraya bırakalım. Bir sonraya bırakalım. Kaç ülke var gezilen? Tabii. Neler var? Evet, neler da, girelim, da kıymetli o. hikayeler var. Peki. Ee, o zaman hemen Tekrar bir sonraki parti hala bakalım. hala altın yıllardayız 62. Evet, evet. Ben hala doğmadım. <gülüyor> <gülüyor> Ama onlar en tükenmez yıllar. Evet, evet. Evet, en iyi tükenmez yıllar ve bu sefer dinleyeceğimiz albümün ismi çalanların ikisinin ismi Kendisine. direkt olarak evet. Duke Ellington, John Coltrane. Çok da damardan şeyler seçmişsiniz. Evet, evet. Yani e, şöyle, e, Damardan seçtiğim doğru ama en bilinenleri seçmek istemedim. Evet. Özellikle arada böyle gizli kalmışları seçmek çok, çok bazılarımda. Şey buradaki seçtim. de öyle oldu. Albüm inanılmaz bir albüm. Doğru, hakikaten. Ve e, buradaki e, Duke Ellington'la e, John Coltrane'in birlikte olduğu tek zaman bu albüm. Bir stüdyo Hı. albümü. Bir daha yani herhangi bir konserleri yok. yok Başka yok, bir yerde yok. birlikte çalmamışlar. Başka bir albüm yok, bir kayıt yok. O bakımdan da hakikaten çok özel bir e, albüm bu. Kimler var? E, Duke Ellington Piano, John Coltrane'in seçtiğim parçada soprano çalıyor. <gülüyor> <Of, of. gülüyor> Onfondan farklı. E, Jimmy Gerson basta hmm. ve tabii ki e, olmazsa olmaz Alvin Jones da oh. Seçtiğim parça e, tekrar ben alayım sizden burada yazalım. Big Nick. Big Nick evet bu bir e, Coltrane parçası Big Nick. E, Coltrane'in kendi basslerinden biri. Ve Elington'la arasındaki uyumun ilk defa ve son defa birlikte olmalarına rağmen nasıl olduğunu çok çok iyi açıklayan parçalardan bir tanesi, Allah. birisinin nasıl diğerini dinlediğini evet, ve nasıl evet. cevap verdiğini gösteren parçalardan bir tanesi dinliyoruz. Bu parçayı hem Perşembe günü hem Cuma günü iki kere üst üste dinlemek lazım. <gülüyor> Kesinlikle. Ona göre kaçırmasınlar dinleyiciler. sevgili laflayacağız dinleyicileri Firuz Soyer'le gerçekleştirdiğimiz program son hızıyla devam ediyor. Güzel parçalar eşliğinde Firuz'un seçmiş olduğu parçalar eşliğinde. Hobiler dedik, motor dedik fotoğraf dedik ama daha yani beni çok cezbeden bir yeme içme <gülüyor> tarafı var ve tabii bununla beraber olmazsa olmaz gezginlik var. Birazcık buralardan bahsedelim mi? Tabii ki. Yani bunlar tabi ki daha sonralarda oluşan şeyler işte son 20 yıl belki özeti olsa gerek e, gezmeyle başlayayım mesela aslında gezme e, hep eşimle birlikte kısa seyahatler hep sevdiğim şeyler yakın yerlere gitmek uzak yerle olmasa bile yakınlara gitmek ve hep bir e, nedense o zamanki gözüne batı vardı. 2007 yılına kadar hakikaten Doğu'ya gitmemiştim. Doğu'ya bir arkadaşımızın bir turuyla gittik. İlk önce bir de dedik ki ya sen gelme dedi. Niye dedi? E çünkü dedi hep kızlar olacaktı. Dedi. Hayır dedim ben de gidecektim. gideceğimiz yeri tahmin ettiniz mi? Hindistan. Hindistan. Evet, nedense erkeklerin çok fazla merak ee, e, evet. etmediği. <gülüyor> <gülüyor> Ama hakikaten benim ilgimi çeken bir yerdi. Ve uzaklarda gidiş öyle başladı. Ee, Hangi daha son... bölgesi Hindistan'ın? İlk gidişimiz Altın Üçgen, ee, yani e, Delhi, e, Varanasi ve Jaipur'dan e, oluşan, hmm. yani Hindistan'ın bir kısmını oluşturan yerler. Arasında tabii Agra'da var doğal olarak bütün şeylerle. 8-9 e, gün süren bir şey, on, olmamıştı belki de e, inanılmaz derecede beni farklı bir şekilde. Tanıtlat diyorlar. Nasıl Hindistan? Batı alın dedim. yani Herkes görmeyenleri söyleyeyim. Renkleri onunla çarpın. Sesleri onunla çarpın. Kokuları onunla çarpın. çarpın. Böyle bir yerde bir yer. Bir şekilde sizi <gülüyor> ışınlasınlar. Böyle bir yer Hindistan. Yani... Zaten doğuyu keşfettikten sonra batı hiç cazip gelmiyor. Aynen. Evet. evet. Ben de ilk Hindistan'da başladım. Şey Kerala bölgesine gittim. Evet. Vallahi dedim ki bambaşka bir dünya. Aynen. Tabii. Ee, ondan sonra ikinci seyahatimizi de yine aynı grupla yaptık. Bu sefer Güney Hindistan. Ee, Burada da başından işte Mumbai'den başlamak üzere Kerala, Backwaters. Onun üzerinden tekrar şeye geçiş, e, Tamil Nadu tarafına geçiş. Ee, onların bazı kısımları otobüsle, bazıları uçakla. Onun üzerinden Tamil Nadu bölgesi, işte Chennai, e, Madurai... E, hepsini gezdikten sonra e, tekrar yukarı e, Hyderabad, biraz daha İslam kültürü, hmm. daha en son bitişleri Kalkutel. Hmm. Kolkata'da. Hmm. Evet, Böyle ama Hindistan bitmedi tabii ondan sonra. En son 3-4 sene evvel e, tekrar bu sefer e, çok kısa bir tur, yani çok ufak bir grupta yine arkadaşlarımızla ve oğlunla birlikte. E, bu sefer e, şey, e, gezmediğimiz bölgeleri Rajasthan'ın, Oraya gittik, e, Cezelmer, o zaman Çöl Festivali'nin olduğu yer, Bikaner, Cotpur, bu bölgeler ve yıllardır görmek istediğim tekrar, hep başımda olan bir şey, Hem şimdi benim çok merak ettiği oradan direkt olarak Amritsar'a gittik. E, altın e, taparak, altın tapınak yapıyoruz hikayesini dinlemeye. Baba baya bir India uzmanı olmuşsun Olmadım daha henüz <gülüyor> çünkü <o> gezilecek. <gülüyor> ama o kadar geziyorsun. o kadar geri de var ki ama yani hakikaten her tarafından bir şey çıkıyor. E, Hindistan dedi işte fotoğraf da bir <gülüyor> Orada, E Tabii oradan, orası oradan. Evet, ne kadar fotoğrafik bir yer herhalde. Hiçbir şey yapmanıza gerek, gerek yok. yok. Sadece bak bir <gülüyor> yani Düşerken deklanşöre bassan bir şey çıkıyor. <gülüyor> Muhakkak bir şey. Hiçbir <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şey yapmanıza <gülüyor> özellikle gerek yok açıkçası. Ama uzak durun, merak devam etti sonra. Endonezya ee, yani, falan var mı? Yok ama Çin var, var. Çin var. Ee, Vietnam, Laos, Kamboçya var. Orası Daha evet. gitmediğim ve gitmek istediğim tabii ki Japonya var esas ve evet. e, yani onun mevsimi var yani çok da mevsimi gerekmiyor küçük <gülüyor> <gülüyor> şey değil yani kiraz çiçekleri falan çekmiyor ben çok etkileniyorum ondan yani. <gülüyor> iki tane şeyi e, istiyorum çok bir tanesi kiraz çiçekleri bir tanesi e, kuzey ışıkları kuzey ışıklarından da çok enteresan fotoğraflar çıkıyormuş ama evet, işte gidip lakan. de çekemeyenler var çekip de gidemeyenler var <gülüyor> <gülüyor> göreceğiz denk gelmesi lazım demek ki <gülüyor> Evet ama yani uzakta o hakikaten gelecek yerler var. Ee, Yenikine, Papua Yenegi'ne ilgimi çekiyor mesela. Evet. İleride. Bakalım artık evet, şey. Dünya Gezgime. büyük. Sonsuz. Gittiğiniz yerde tabii yemek yemeden olmuyor. Olmuyor tabii ki. <gülüyor> evet. Her yerin kendine has. Yiyeceği, içeceği. Evet. E, burada tabii yemek içme kültürü çok farklı bir şey ama her ikisinden de çok zevk aldığımı söyleyebilirim. Yani Eşimle bu konuda çok birlikte olduğumuz yönler var Mine ile. Bir yani evet çok klas e, Michelin Yıldızlı yerler apayrı onların şeyi farklı ama eşit anlamda e, sokak yemekleri evet. de aynı zevki e, veriyor. Özellikle yani doğuya gittiğinizde o sokak yemeklerini aldığınız lezzeti zaten başka bir yerde bulmanız imkanı Mümkün da yok değil, bir yerde evet. yapamıyorsunuz. Ben mesela burada bunu esasında ülkemizde de belki en fazla geliştirilecek kısmının restoran kısmından çok sokak, sokak yemekleri yemeği, olduğu evet. kanısındayım. Yani orada belki birazcık daha özellikle yeme içme kültürümüzün daha gençler dışarıda olduğu bir zamanda olduğunu düşünürsek... ...sokak yemeklerinin bence çok daha fazla geleceği var diye düşünüyorum. Doğru, doğru katılıyorum evet. İyi şeyler yapılıyor gerçi son zamanlarda o konuda ama çok yeni şef hani ona, ona yönelik yerler açmaya çalışıyor veya işte hani daha sokağa taşımaya çalışıyor diyeyim evet. var hoş yerler var yani burada önemli olan e bir buna uygun ortamların oluşması e, oluşması derken bunları sadece bir e, insanların yani sadece bir restoran açmasıyla olacak bir şey değil veya o ama bir kültür bu yani. O kültürü birazcık da e, belki de yavaş yavaş yani yerel yönetimlerin de e, desteklemesi gerekiyor. Yani bunun esasında ciddi anlamda hem e, yer e, yani yerel hem de bölgesel turizme çok büyük bir katkısı olduğunu tabii, düşünmek tabii, gerekiyor. Tabii, tabii. Bu alanların düzenlenmesi ve bunların daha fazla desteklenmesi alanında yani çok çok fazla gelişme uygun olan şeyler doğru, var. İstanbul'un çok özellikle önemli turizm alanlarındaki belediyelerin bu konuya birazcık daha dikkat etmesi lazım. Yani sadece restoranlarda değil. Değil değil tabii. Buna uygun bu food trucklar olsun et, et, et, etkinlikler olsun buna ayrılmış açık alanlar Ayrıca. olsun hatta belki de yeşil alan park alanlarının bir kısmının bu hale dönüştürülmesi ve insanların çekmesi bunlar mesela çok ciddi esasında büyük katkıda bulunacak şeyler. Hep yani dediğimiz hani işte bizim çok büyük yemek kültürümüz var. E var da kimse yemezsiniz. nasıl, bir nasıl yemek gelişecek evet veya yani devam edecek. Ben şeyi Doğru. hatırlıyorum. E, Emin önünde e, teknelerde balık satılıyordu Evet. O sonra yasaklandı bir ara, kaldırıldı bir daha bir şey oldu. Hatta Boğaz'da da bunlar vardı. Var Sonra evet, onlar kaldı. Kaldı. bu bahsettiğimiz tabii. yurt dışına gittiğimizde. Tabi. Bütün, yani, bunlar var. bütün uzak onun mesela Hı. en büyük şeyler. Ben Çin'e gittiğimde tersi. vardı böyle şeyler Mark. ve inanılmaz. Sokakta neler yediğimizi. Evet, evet. Yani şurada saysam kimseyi herkes yemeği bırakır. <gülüyor> uzak doğu iyi be beceriyor o işi. E, bir de kültürlerinden çok uygun. Bu yani uygun şundan dolayı e, Çoğunlukla dışarıdalar. Insanlar, İklim buna uygun, uygun. Evet. dışarıda olmaları ay, evet, Evler nispeten daha kalabalık ve ufak. Dolayısıyla mutfak için, Hindistan'da da aynı olan bir şey. Evet, evet. E, mutfakta da e, çok fazla bir kişiye bir, bir yemek sağlamaktansa dışarıda yemek hem ekonomik, daha uygun evet. hem de daha ucuz. ucuz evet. Dolayısıyla e, o tür coğrafyalar çok daha uygun ama bu yani bizim bir yer teşkil etmiyor teşkil. tabii ki. Halbuki mesela bizim ülkemizde şu anda aklıma gelenlerden bir tanesi bizim yeşil alanlarımız. Evet. Askeriyenin bir sürü askeriyeden olan bir sürü yeşil alanlar var. Hı hı. Buralara işte apartmanlar, konutlar, hastaneler, pastaneler şu anda yapılıp rant peşinde koşuyorlar. Bu yeşil alanlar için ne düşünüyorsun aslında? <gülüyor> Mes da... Meslek sorusu. Meslek. <gülüyor> yani işte, biraz ondan hemen çevirdim onun için. <gülüyor> meslek, meslek sorusu. Evet, meslek. Sorusu. Güzel bir cevap geleceği için böyle meslek Yok, sorusu yaptık. Yani şöyle bir artık biz alanlara herhangi bir şekilde sadece kapalı alan olarak diye baktığımızda veya bakma yanlışına bakarsak o zaman gözümüz hiçbir şey görmüyor. Yani bir şekilde bir inşa edilmiş kapalı alan tutkusu ve onun arkasından giden işte tapu. Tapuya tapma olayları ortaya çıkıyor. <gülüyor> Ama esas olay yani sizi e, yaşam kalitenizi arttıran e, bir mekan olarak düşünürseniz bunun kapalı veya açık olmasının hiçbir önemi yok. Dolayısıyla benim yaşam kalitemi eğer e, çevremdeki, kendi bölgemdeki 300-500 metrekarelik bir yeşil alan sağlıyorsa ve ben orada olmaktan zevk alıyorsam benim için en değerli gayrimenkul o. Yani gayrimenkul evet. çünkü o da bir gayrimenkul Tabii. sonuçta menkul olmayan bir değerden yani bahsediyorsun aynen. üzerinde bir şey olması gerekmiyor ee, bu konuda e, gelişmiş ülkeler bizden daha ileri bu kesin gelişmekte olan ülke olduğumuz için daha henüz o, o noktaya kendimizi atamadık yani rahat hissedeceğiniz özellikle şehirleşen e, yaşamdaki artık bu, tamamen dünyanın yöne gittiği belli sizi rahat hissettiren alanların ve çevrenizdekilerin ne olduğunu, o bağlantıların ne olduğunu bilmeniz gerekiyor. Beni ve eminim ki çok büyük bir kısmınızı da bu alanların esasında kapalı, kendi eviniz dahi olsa olmayacağını anlamışsınızdır. Yani esas sizi mutlu edeceğiniz yerler bir sosyalliğinizi sağladı, iki size hakikaten yaşam zevkinizi ortaya koyan alanlar olması lazım. Evet. Yani evet mesleğime belki ters düşecek ama AVM'ler bana göre bu alanlar değil. <gülüyor> evet. Korunu da çok şeyler öğretti bu, bu anlamda. Evet. İnsanların nefes alacak yerlere ihtiyacı var. var. Burada e, kent, koru parkı, şehir e, parkı diye geçen yerler Göktürk tarafında. Bir bakıyorum hafta sonları akın akın arabalarla insanlar evet. geliyor. Sadece nefes alabilmek için. Evet ama orada hala bir işte oksimoron arabayla gelmek çalışıyor. <gülüyor> evet, <abi, gülüyor> evet. yeşil yeşil evet, alanlara arabayla geliyoruz. Bizde şey <gülüyor> sistem Türkiye'de sistem biraz şey diyor zor gelişiyor. Önce havaalanı yapıyoruz. Birkaç sene sonra arkasından metro ulaşımı geliyor oraya. Bu konuyla ilgili esasında Ersun Bey de bildiğimiz konuştuğumuz konulardan bir tanesi bugün de tekrar başka konularla da en uygulanacak olan şey karbon vergisi olduğunu söylüyorlar. ...karbon vergesi. Evet. Yani bütün ülkeler, gelişmekte olan ülkeler... ...veya gelişmiş ülkeler fark etmez. Ben bu lafa çok takılıyorum. Gelişmekte olan ülke lafı. Yani evet. kibarlıktan geri kalmış ülke demiyor... ...gelişmekte olan ülke diye bir şey... <gülüyor> e, evet. ...laf söylüyorlar. Evet, Ama bir türlü hiç, gelişmiyor bu, işte bu ülkeler. Şey, e, Hiçbir zaman geliştirmiyorlardı <gülüyor> ve gelişmiyorlardı. Evet. <gülüyor> Ne deniyor onlar i̇şte Türkçesi politikli korekt yani politik olarak uygun <gülüyor> uygun, uygun yani politik yani. olarak uygun olduğu için öyle deniyor ama e, hakikaten karbon vergisi bütün ülkeleri e, ortadan kal e, hakikaten bir şey yapacak Çünkü ya tüketemeyecek sokacak. bir şey yani evet. ha bunun vergisi var dediğiniz ama tüketmeyebilirsiniz böyle bir şeyiniz evet. var bu araçlarından tutsun, işte parklarından olsun, autoparklardan olsun, her bir şey olması gereken şeyler. Ömer Madra'nın kulakları çınlasın. Senelerdir yırtınıyor. <gülüyor> Hala. En, Hala, Hala evet. çok, sabah. Ne kadar erken başladı bu işe ve ne kadar bizi hakikaten kafamızda bunu Bizler daha henüz yeni anlıyoruz. Anlıyoruz, <gülüyor> evet, doğru. anlıyoruz anlayamıyoruz. Anlamak istemiyoruz. Belki de ama artık anlama ben, noktasını geçtik. Geç, Zaten geçti. İşte evet, evet. Artık, yani artık. Ya mesela bazı ülkeler var. Kanada. Herkesin gözünde inanılmaz e, özgürlüklerinin olduğu, demokrasinin olduğu, yen işte yeşil. yeşil bir ülke. <gülüyor> Fakat kaz dağlarında bütün maden arayan firmalara bakıyorsunuz hepsi Kanadalı firmalar. E, vahşi kapitalizmin yani evet. e, zaten yapamayacağı bir şey yok yani e, kapitalin sahibi olan ülkede eğer bir şey yapamıyorsa hemen diğer ülkeye gidiyor evet. işte o gelişmek evet, <gülüyor> yani, <biliyorum>. evet. i̇şte <gülüyor> O yüzden biz gezmeye Kanada'ya gideceğiz <gülüyor> dua edeceğiz Kanada bize gelmesin Kanada bize <gülüyor> gelmesin. Evet, <onlar> lütfen gelmesin <gülüyor> diyorlar Evet bir parça arası yapalım evet. mı? Evet. Bu parça arası yaparken de Kaz Dağları'na bir e, seyahat programı yapalım. <gülüyor> Yapalım evet onu da sözünü alalım e, akşam bitmeden Evet birazcık artık zamanımızı hemen bir 10 yıl 15 yıl falan aldık bu 1970'lere geliyoruz hmm. 70'ler benim cazda en sevdiğim bir dönemlerden birisi füzyonun olduğu dönemler Elektroniklerin girdiği Füzyon, füzyon caz esasında yani füzyon dediğimiz zaman hakikaten farklı bir noktaya geliyor bir Füzyon mutfak var Doğru <gülüyor> <gülüyor> Benzer aslında Benziyorlar da <gülüyor> Füzyon cazında işte biraz evvel ilk konuşmamızın başında cazı tarif ettiğim zamanlardan bir tanesi yani kimler var derseniz bir süpernovalar patlayıp sönenler bir de şeyler kutup kutusları var dedik. Bu kişi her ikisini de çok uzun süre sürdürebilmiş olan kişi kendisini bu yılın başında kaybettik Çik Kore'ye. Ee, i̇nanılmaz bir yetenek, ee, işte 1960'lardan başlayarak esasında şeyleri var ve ee, doğal olarak müziğe girdiği yıllar diyebiliriz ama 70'ler bence en parlak evet, olduğu evet, zamanlar. Return to Forever kurduğu gruplardan bir tanesi ve süper sanatçıların olduğu gruplardan bir tanesi ama seçtiğim parça e, Return to Forever parçası değil. Ne? bir kendisinin albümü My Spanish Heart 1976'da bu çok bilinen bir parçası ve çok da sevilen en iyi jazz standartlarından birisi olan bir parça parçada 3 kişi yer alıyor Çık Corea kendi ismiyle esasında Armando Corea hmm. <gülüyor> gerçek evet. anlamda ee, ve istanekler, e, e, basta. basta benim yani ilk e, son diyemeyeceğim <gülüyor> ama ilk şey, ilahlarımdan İlahım bir tanesi aldım. ve e, Kemanda e, herhalde cazında en ünlülerinden birisi Jean-Luc Ponty evet. e, kendisine anlatan bir parça aslında. Babasının da ismi Armando bu arada. Aha, e, Oradan geliyor. Tabi hem kendisine babasının ismi, ismi Armando e, çok sevdiğim bir parça Armando Srbu. Thank you. Bye. içleri bu akşamki konuğumuz sevgili Firuz Soyuar. Ee, yemeden içmeden bahsettik radyo programı olduğu için kimse tabii görüntüleri görmüyor. Eşimle birlikte seyahatler yiyorum içiyorum fakat bu kadar yeme içmeye bu kadar fit bir görüntü nereden geliyor sorusunu bir kısaca alayım ondan sonra başka soruya geçeceğim <gülüyor> Hani böyle yeme içme deyince herkes bütün bugüne kadar yeme içmeyle alakalı çağırdığımız konuklarda böyle biraz daha kiloları falan da görüyoruz ama burada hiç öyle bir şey yok görüntü. Ee, evet doğru. Yeterince bu işi iyi yapmadın beni. <gülüyor> Yeterince içmiyor demek <gülüyor> Bir eşim de çok iyi yemek yapar. Yani hakikaten. E, Kayınvalide e, onaylı bir şekilde. Yani kesinlikle. Ama e, benim yemekle ilgim esasında öyle herkesin de pek fazla seveceği bir şekilde. Çünkü ben e, et yemiyorum 20 yıldır. Hakikaten <gülüyor> mi? <gülüyor> evet. E, esasında ben balık yani sadece ter, tercihim e, normalde onun dışındaki Akı, akıllı akıllı deniz yaratıklarını da yemediğini biliyorum. akıllı deniz yaratıklarını da bazı filmlerden sonra yemiyorum <gülüyor> ben, ama... ben de hey genelde be. hep aptallarını yiyorum <gülüyor> ama e, yani şeyden sonra e, bir tercihli seçim miydi evet tercihli seçimdi de deli dana hastalığından sonra yani 20 yıl 21 yıl olmuş evet. galiba ben etten soğudum yani yetiştirilmiş etten soğudum. Yani yetiştirilmiş balık nispeten hala kabul ettiğim bir şey ama genellikle ufak balıklar ve yetiştirilmemiş balıkları tercih ediyorum. Karada bir hayvan yetiştirilmesi ve onun yenmesi fikri artık çok uzaklarda kaldı bana. Vegan değilim yani öyle bir şeyim yok. Vejeteryen de sayılmıyorum doğal olarak ama et yemeyen birisiyim. Şimdi artık işin birazcık da hakikaten e, iklim boyutunu düşününce esasında e, normalde galiba e, ileride oluşacak şeylerden Hı. bir tanesi bu olacak gibi, gibi. görünüyor. Evet, evet. E, yavaş yavaş olacak bir şey ama e, yani evet bu, bu, biraz e, beslenme şekliyle esasında fark ediyor diyebilirim belki de. Ama onun dışında sporcu bir kişiliğim hiç olmadı. Çok kötü bir sporcu mu hatta? <gülüyor> Hakikaten ben yani evet, şimdi basketbol falan var diye hiç, düşündüm. Hiç. Ben e, şeyde... E, Bu kadar boya en, basketbol Evet dur. evet 15 yaşına kadar sınıfın en küçüğü olduğum için ben hiçbir takıma alınmadım zaten. Yani <gülüyor> öyle nebo nebo hepsini kovdular. Hiçbir şekilde kalsaydı dahil olmak üzere hiç fark etmedi. 18-19 yaşına kadar yavaş yavaş uzadım. E Ondan sonra spor zamanı geçti, geçti. zaten. <gülüyor> Dolayısıyla şimdi, spor da sadece evet. kişisel sporlar. Yani evet. biz böyle e, hafif denilen Aynen. şeylerle uğraşmıyorum. Böyle bir koşucu falan bir durum yok. En son yalnız şimdi birlikte küreğe başladım. O güzel bir şey. Hmm, Kü kürek iyi bir şey. Evet. Yani. şey <gülüyor> Ama onun dışındakiler hep kişisel e, sporlar. Biz evet, de işte sabahları bazen Haliç'e gidiyoruz. Gün doğmadan fotoğraf çekmeyi. Orada kürek çekenleri görüyorum. Evet. Her ikisi de güzel. Onların fotoğrafını çekmek. Çekmek güzel. Kürek kürek, güzel. Gürek, <gülüyor> güzel çekmek. Her ikisi de güzel şeyler açıkçası. Aa, peki şimdi... ...farklı bir sulara gidelim. Evet. Bir e, eğitmenlik tarafı var. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde... ...misafir öğretmenlik var. Evet İstanbul Teknik Üniversitesi... ...Bahçeşehir Üniversitesi sonradan devam eden bir şekilde. Evet. Bu bu nasıl bir şey? Biraz bundan. Ee, o hani böyle e, şey var ya... ...fıkra e, vardır biliyorsunuz falan. Beni arkadan falan. kim etti? Beni arkadan etti. De, <gülüyor> biraz öyle olanlardan bir tanesi oluyor açıkçası. Ee, nasıl gelişti... 2000 yılında ben sektörümün çok iyi bilinen bir kurumu, bir tamamıyla STK esas, dünya üzerindeki büyük STK'lardan da bir tanesi, bir Amerikan kurumu ama dünyayı çok inanılmış, Urban Learning şeyine bir eğitimine gittim. O eğitimle hakikaten güzel bir şekilde bir hafta kendimle ilgili olan, mesleğimle ilgili olan bir şeyler öğrendim. Mark şey bir pazar araştırması nasıl yapılır pazar araştırması ilgili bir şeyle sonra döndüm o sırada da bir değerleme uzmanıyım gayrimenkulde işte sınavlara girmişiz sertifika almışız onların eğitimlerini yapalım dedikler o zamanki derneklerimizde bu eğitimleri yapıyoruz ben eğitimci kimliğimi biraz oradan ders vererek işte yavaş yavaş kendi öğrendiklerimi anlatarak sektör çalışanlarına öyle başladım. 2002 yılı sonlarında Teknik Üniversite'den aynı zamanda bana böyle bir şekilde bir bölüm açıldıktan sonra ki bu önemli bir bölüm çünkü gayrimenkul geliştirme programı, yüksek lisans programı ilk defa açılıyor. 2002'de yani daha Türkiye'nin bu konudaki en önemli zamanlarından bir tanesi. Ben ilk başta yoktum. Sonra dediler ki ya yani bu, bu bir ders bir şekilde hocası kaçtı. <gülüyor> bir şekilde kendisi Kanada'ya döndü, 2-3 kişi buldular bizim dernekle birlikte, benim bizim böyle bir dersi bitirebilir misiniz dönem sonuna kadar? Okuduk falan, niye olmasın? Zaten işte finans, bildiğimiz alan ve yaptığımız şeyler, onu yapalım. Hemen biz akabinde de dediler ki, ya bir başka program da var. O program, aynı, aynı program içinde pazar araştırması, böyle bir şey ilgilenir misiniz? bir şeyler var. Yani bir hafta bir kursa... gitmişim. Bir hafta... kursa gittim ama bir hafta kurslukta... acaba bu olabilir mi? Falan filan. O kursun programına... E, baktım. Ya o düşürebilir miyiz? E, 16 haftalık bir ders... <gülüyor> şeyleri ama tamamıyla... vaka çalışmaları... <gülüyor> üzerine olarak. Ve e, ilk... E, o, o da başladım. Bir sömestri sonra dediler, ya tamam... bu iş güzel oldu, sınıf beğendiniz. Bu kaçan hocanın yerine... Bu, <gülüyor> Finans dersi de vermek ister misiniz? Peki, onun da bir kitabını buldum. İlk önce öğrendim, öğren daha doğrusu eksiklerimi <gülüyor> tamam tamamladım. <gülüyor> onun <da> üzerine devam <gülüyor> ettim o dersleri 10 yıl süreyle ki dersi de İngilizce olarak orada bu programda yer aldım. Bana çok büyük katkısı oldu hem öğretmek açısından hem de öğrenmek açısından ve tabii ki gururla duyacağım bir şey. Şu anda sektörde çok iyi pozisyonlara gelmiş yaklaşık olarak. 350-350 civarında öğrencim var. Ne mutlu. Ve bu, ve her, her girdiğim yerde muhakkak bir hocam kelimesiyle karşılamaz ki yani akademik hiçbir şey olmasa bile güzel bir, bir duygu oluyor. Bu, bu 350 öğrencinin haricinde şimdi Mine'nin yaptığı anonstan anladığımız kadarıyla... Ee, okul gelirleri otopark parasına gitmiş sadece. <gülüyor> evet, evet o zamanlar ama ondan sonra öğrendim ki belirli bir zamandan sonra motosiklet kullanmak daha iyi otopark, otopark parası. <gülüyor> <gülüyor> biriken, biriken paralar otopark parası evet. oldu yani. Evet. Güzel. <gülüyor> Buradan şu anlaşılıyor ki eğitimcilere verilen para otoparktan kazanılan paradan daha az. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Doğru söylüyorsun. Gelişmek de olan ülkelerde hep böyle olur. E, tabii. Nasıl gelişeceğiz başka türlü? <gülüyor> başka türlü de <gülüyor> Evet. Ee, ne yapalım? Bir parça arası yine verelim. Evet. Evet Aynı, aynı yıllardayız. Yine evet. bu sefer Füzyon Cazı'nın altın zamanlarındayız. 1977. Bir yıl ileriye gittik sadece. Burada e, bu grup... E, işte biraz evvelki şeylerin içinde... Hem süpernovaların evet. hem kutup yıldızlarının olduğu... İlk iki tane hakikaten çok çok sevilen kişi. Birisi piyanist Joe Zaminol, tuşlu çağırlılarda. Diğeri hala yaşayan en büyük cazlardan birisi. soprano Axta, Wayne Shorter. Wayne Shorter. Ve Alex Acunia davulda. Ve işte Supernova, gerçek bir Supernova. Jacob Pastorius Bass'ta. Bu 1977 yılı albümü bir Zavinol parçasını dinliyoruz. Bu aynı zamanda e, Jacob Pastorius'un ilk full albümü e, grubda, e, Weather Report'ta e, kendisini tam anlamıyla dinlediğimiz. Çünkü bir belki albümde e, daha Black Mark albümü. Evet. Onu da sadece Bazı iki, parça, iki parça albümü. Bazı evet. Alfonso Jans de oradaki evet. şeyde. Ama burada tamamı kendisine ait olan bir şey. Ee, diyebileceğimiz hiçbir kelime yok. Çünkü <gülüyor> Pastorus'un kendisini tarif edebilmek için yani her şeyiyle e, müthiş bir insan. Hani kişilik açısından da inanılmaz karışık, karmaşık, zor bir kişiliği olan birisi. Ama bir deha e, parça tekrar e, söylemek gerekirse Heavy Weather albümü bu e, her şekilde en üstü albümlerinden birisi evet. olarak kabul ediliyor. Hem füzyon caz, hem cazda her türlü şeyiyle e, ödülleriyle. E, 77'nin en iyi albümlerinden birisi Heavy Weather. E, seçtiğim parça Eric Mark Humade. Şimdi bir şey söyleyeceğim, bir parantez açıp şöyle bir caz tarihini çok kısa, yedi parçada özetlemek isteyenler bu albümü iki kere bu şeyi, programı, programı iki, iki, evet. iki kere dinlesinler. Bu isimlerde not etsinler. Sevgi laflayacağız dinleyicilerim. Maalesef yine çok keyifli bir akşamın, keyifli bir programın sonuna geliyoruz. Firuz Soyer'le söyleştik bu gece, bu akşam. Her zaman yaptığımız gibi son soruda Firuz'un gençlere ne mesajı var? Onu duymak istiyoruz açıkçası. Bu kadar dolu bir hayat, bu kadar zengin, keyifli bir hayattan mesajlar olacaktır diye düşünüyorum. Yani bu böyle bir Tecrübeden kazanılmış bir şey değil ama daha çok e, yani hissettiğim şeylerden bir tanesi. Artık öyle kuşaklar işte X, Y, Z falan filan onları geçtik öyle bir şey söylemiyorum ama... E, ...en azından şunu düşünmek gerekiyor, yaşadığınız her an... ...önemli ve değerli. Bir şeyleri e, ileriye ertelemek, yani evet finansta vardır, gelecekteki şeyi <gülüyor> harcamak için bugünden biriktirmek ama... Hayat o kadar e, her şeyi biriktirmeye müsait bir şey değil. Çünkü planınız esasında yok yani. Öyle bir hikaye o, yaratılması da gerek yok. Dolayısıyla içinde olduğunuz zamanın kendinize göre en iyi şekilde e, e, kendi açınızdan yarar demeyeyim ama bir şekilde e, kalite sağlayacak şekilde yaşamanız çok önemli. Bunu Nasıl söylemek lazım? Bir e, yani yaşam kalitesi sadece işle yapamazsınız. Hmm. Aynı şekilde sadece sosyal hayatla da yapamazsınız. Bunun dengesini sağlayacak şey, kişiler yine sizlersiniz. Yaşadığınız ortam tabii ki belirleyici ol, olacaktır buna ama hep e, yine sizin kararlarınız ve sizin tercihlerinizle yanlış denen bir şey hiçbir zaman yok dolayısıyla e, şunu yanlış yaptım ah o olmasaydı da bu olurdu bu olmasaydı da bu olurdu böyle bir şey yok tercih sizlerin sizin, sizin yaptığınız tercih ha ileride o tercihi değiştirme imkanınız var mı her zaman var e, yani bir korkulacak bir şey de yok bir tane hayat var dolayısıyla o da sizin için en şey kendi hayatınız dolayısıyla en iyi şekilde kendinize yarar demeyeceğim ama e, mutluluk verecek halde bunu geçirmeniz size ait olan bir şey ve sizin seçiminiz. Bu seçimin muhakkak sizin tarafınızdan yapılacağınızı unutmayın. Çevresel faktörler işte aman bu ülke, aman başka ülke, aman bu kadar para falan. Ya Bunlar sadece bir şekilde tamamıyla kendinizi karar almakta belki bir şekilde geciktirdiğiniz şeyler ama esasında o kadar önemli değil. Dediğim gibi işte bir tane hayatınız var. Belki tecrübe açısından söyleyeceğim bir şey olabilir, en iyi uygulamayı hayatınızda eğer bir nokta olarak görürseniz hangi alanda olursa olsun sosyal hayat, iş hayatı, kişisel hayat, en iyi uygulamanın size zevk verdiğini eğer hissediyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü onu bir hayat düsturu olarak kabul ederseniz bütün hayatınızda çok daha rahat noktaya gelirsiniz diye düşünüyorum. Bir de yine bu, bu da tecrübeden gelen bir şey belki ama hayat maalesef düz değil. Yani dümdüz bir yol Yok. Hepiniz işler çıkışlar var. Inişler, var. çıkışlar var. var ama en önemlisi de da e, dairesel esasında hayat. Bunu, bunu, bunu bu döngüyü görmek gerekiyor. Dolayısıyla aldığınız kadar vermeyi bilmeniz gerekiyor. Tecrübeleriniz veya yaşadıklarınızı aktarmanız gerekiyor. E, İlerki e, nesiller demeyeceğim ama en azından kendi etrafınızdaki e, sizden. Daha az, daha az zaman geçirmiş Dünya üzerinde <gülüyor> <ki> insanlara <gülüyor> bir şeyler bırakmanız lazım. Çünkü bunları bıraktığınız zaman esasında siz hayatın değerini anlamış oluyorsunuz. Dolayısıyla bence işte buradaki o en iyi, iyi yakalama hangi alanda olursun ve bu dairesel dönügüyü benimsemi. Hangi yaşta olursa olsun bu arada bunun da bir yaşı yok. Yani bizler bunu belki geç keşfetmiş insanlarız kendi çok fazla böyle didaktik ileriye bakış açımızla gerekmeyen bir şekilde bence gençlerin artık bunu da ihtiyaçları yok. Her, her yaşta bunu yapabileceklerini düşünüyorum. Evet çoksa. Çünkü virüs kaç yaşında başladın konturbasa? 45. Evet. <gülüyor> daha i̇şte daha bu... daha başka bir şey daha söyleyeyim şu anda 58 yaşında da trompete başlamak <gülüyor> <Başım> üzere <başım gülüyor> <üzerine>. dolayısıyla <gülüyor> gençlere hep sürdün söylüyoruz kulaklarına buradan kar suyu kaçıralım keyif aldıkları işi sevdikleri şeyin peşinde koşsunlar Evet. ve mutlu olsunlar evet. mutlu olmayan bir insan hiçbir şekilde sonunda başarı elde etmesine imkan yok Evet yani başarı da zaten esasında çok tartışılan göreceğiz. bir şey başarı evet, değil yani tabii. sadece o size e, mutluluk e, verecek olan şeyin ne olduğunu bulmanız Yaşam keyfi, e, aldığınız keyifli, zevk O çok önemli bir şey çevrenizde evet. verdiklerinizle birlikte tabii ki Çok doğru Güzel bir program oldu Çok keyifli bir program Biraz, oldu Yüreğine sağlık ben Aynen teşekkür sağlık, ederim. için çok çok güzel oldu. Misafir olmak farklı herhalde. Kesinlikle farklı <gülüyor> ve Perşembe günü kendi sesimi iki defa arka arka <gülüyor> <veydana fark> <gülüyor> <olacak>. <gülüyor> Peki herkese güzel bir akşam olsun. Evet iyi geceler dileyelim. Son parçayı yine Firuz'dan'ı Evet e, e, son parçamız Bir parantez e, açayım. Bu yeni sezonda biz hep e, son e, parçalarımızı Türk yazcılardan seçiyoruz. E, gene Firuz'dan da istedik. Bütün parçaları o seçmişti. Son parçanın da bir Türk cazdan gelmesini istedik. Çok farklı bir şey geliyor. Hı, e, evet, evet. E, yakın zamanlarda tanıdım, yani şahsen tanışmadım kendisiyle ama müziğiyle tanıdığım birisi, kendisi e, bir müzisyen ailenin büyük oğlu, e, Anıl Şahlı, çok yetenekli genç bir e, e, saksafoncu Hı. kendisi. E, 2019'daki albümü. 166 gün 166 days olarak çıkmış kendisini. Burada kendisine eşlik edenler piyanoda ve tuşuşaklarda Tolga Erzurumlu trompette Hasan Gözetlik, bas gitarda Cahit Kutrafalı ve davulda da Ekin Cengizkan varmış kendisine eşlik edenler içinde. Dinleyeceğimiz parça 1970'leri <gülüyor> tanıyanlar için evet. bir isim bir Karikatürü var gördüm evet, çok güzel. Evet. bir isim ama müthiş bir güzel bir parça benim çok hoşuma gidiyor. Arap Kadri. Gelsin Arap Kadri. Elinde tespi, ayakkabının topuklarına basılmış. Donu dizlerine kadar iner. <gülüyor> Hep birlikte dinliyoruz. İyi akşamlar, iyi geceler. Haftaya görüşmek ümidiyle. İyi akşamlar, çok teşekkürler. İyi akşamlar. Let's mm go. -hmm. Ben Atilla Ne yapacağız? Joycaz'la laflayacağız.